Bismillah ve Elhamdülillah ve Salatu ve Ala Resulillah. Hepiniz hoş geldiniz. Yüce Allah Azze ve Celle bizleri burada bir araya getirdiği gibi cennetin en güzel derecelerinde de bir araya getirsin. Ve kesintisiz rızıklanan kullarından eylesin. Evet Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla İslam İbni Teymiye'nin Kaideti ehl Sünnet Vel Cemaah adlı risalesine geçen hafta Başlangıç yapmıştık ve başlangıçta da ilk olarak uzun zamandır yapmak istediğimiz Şeyhülislam İbni Teymiye'nin biyografisine değinmeye çalıştık. Hayatını anlatmaya, faziletlerini, ilmini, mücadelesini anlatmaya, ilmimiz yettiğince, gücümüz yettiğince dokunmaya çalıştık. Allah Azze ve Celle de oradan nasiplenenlerden eylesin. Amin. Gerçekten büyük bir hayat, mücadeleli bir hayat. <gülüyor> Öyle bereket olmuş ki günümüzde ilmi artarak ilerleyen, kitapları şerh edilmeye devam eden, dillere çevrilmeye devam eden bir alim. Kendisinin faydalı ilminden istifade etmek istiyoruz. O yüzden bu Risale'yi işleme konusunda bir isteğimiz oldu. Evet, bugün Mukaddimeden sonra, geçen hafta mukaddimeye ve temas ettik, Biyografi işledikten sonra, bugün birinci faslı nedir o? Bidat ehline ve günahkarlara Merhametle yaklaşmak ve onlarla birlikte cemaat namazlarına katılmak ehli sünnet vel cemaatın ilkesidir diye bir bab var. Şeyhülislam İbn-i bunu nerede söylüyor? Mecmu'ul fetava 3. cildin 278. sayfasında söylüyor. Bugün inşallah bu başlığı işleyeceğiz. Şeyhülislam İbn-i bu risalesi bununla başlıyor. Bir ayet getirmiş başta. Allah Subhanahu ve teala şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de o gönüllerinizi birleştirmiştir ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Sizden hayra çağıran, iyiliği, iyiliği emredip kötülüğe engel olan bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşu erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünüp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük azap vardır. Nice yüzlerin ağardığı, nice yüzlerin de karardığı günü düşünün. Yüzleri kararanlara iman ettikten sonra kafir mi oldunuz? Öyleyse inkar etmiş olmanız yüzünden tadın azabı denir. Ali Umran suresinin 102'den 106'ya kadar olan bölümünü Şeyhülislam Şeyh Hulusi'ye yer vererek başlamış. Ümmetin müfessiri İbni Abbas ve başkaları da bu ayet hakkında şöyle demişlerdir.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 107. ayeti de vermiş. Şimdi burada bir hadisi şerifi hatırlatmakta fayda görüyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah bizden herhangi bir şeyi işiten ve işittiği gibi de tebliğ edip başkalarına aktaran kişinin yüzünü ak etsin. Bu Tirmidide ve İbn-i Mace'de yer alan bir hadistir. Bizden bir şeyi işiten ve işittiği gibi olduğu gibi aynen aktaranların ve onunla tebliğ edip başkalarına aktaran kişinin de yüzünü ak etsin. Bu hadisin devamı da nasıl? Olur ki aktarılan, aktarandan daha anlayış sahibidir. Şimdi burada ehli sünnet ve cemaat mensuplarının hallerinde bu nur, yüz aklığı, özellikle muhaddislerin yüzlerinde dikkat çekici, ilgi çekici, bir heybet barındıran ve içerisinde bir maneviyat olan bir beyazlık. Siyahi bir alim bile olsa bir nur görürsün yani. Yüce Allah'ın ehl-i sünnet vel cemaate mensup olmaları karşılığında onlara verdiği bedenlerine giydirdiği bir elbise yani. Eskiden haram ve küfür üzere olan bir insanın tövbe ettikten sonraki yüzünü bile görseniz Allah-u ve Teala onun yüzüne daha önce de olmayan bir şey vermiş. Bu parayla satın alınamayacak bir şey. Makyajla elde edinemeyecek bir şey. Bu Allah'ın Kalplere vermiş olduğu nurudur. Allah'ın yüzlere vermiş olduğu güzelliğidir. Bu ancak imanın bedene girmesiyle olabilecek bir şeydir. O bir samimi gülümseme, o derin bir bakma, ha? kalbin Allah Azze ve Celle ile beraber olması, çıkarsız bir şekilde merhamet, Allah Subhanahu ve Taala'yı zikretmenin güzelliği, İşte o bedene girdikten sonra işte dediğim gibi özellikle bunu, Batı taraflarında Avrupa'da Amerika'da Avustralya'da eskiden Hristiyanken kafirken ateistken daha sonra Müslüman olanların eski ve yeni fotoğraflarına bile baktığınızda rahatlıkla anlayabilirsiniz yani işte bu onların yüzlerindeki güzelliktir. bir de kendini İslam'a nispet edenler içerisinde yani eskiden kafir olmayan da hala hazırda hep Müslüman olanların içerisinde ehli sünnet vel cemaatin mensupları ile ehli bidatin arasında baktığınız zaman gerçekten bedenlerine sirayet eden bir farklılık görürsünüz bu Allah'ın Onlara vermiş olduğu hediyelerden bir hediyedir. İşte bunlar teklifsiz şekilde, çıkarsız şekilde, beklentisiz şekilde, kırpmadan, bükmeden, Yahudiler gibi üstünü örtmeden he? Allah Resulü'nün sözlerini taşırlar. Tek beklentileri Allah'ın rızasını elde etmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini insanlara yaymaktır. Bütün beklentin bu olduktan sonra artık senin bedeninde bir çıkar kalmıyor. He? Bir beklenti, birilerine yanaşma kalmıyor. Şimdi Osmanlı yıkıldıktan sonra bu Mısır taraflarında modernizm, dinler arası diyalog meseleleri hızlandığı zaman Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanların olduğu bir oturum düzenleniyor. Bu gazetelerde bile yer almış tarihli gazetelerin içerisinde. Orada hafız, Kur'an okuyacak meşhur hafızlardan bir tanesi. Ona yönetici diyor ki Fatiha suresini okuma. Niye? Fatiha suresinin sonunda Yahudi ve Hristiyanlardan Bahsediyor. E şimdi burada da Yahudi Hristiyan dostlarımız olacak. Orayı diyor atla. Şimdi bu insan değil mi? Yüce Allah Azze ve Celle'nin ayetini aktarırken ona ne teklif ediliyor? Allah'ın burada vermiş olduğu yani Allah'ın razı geldiği şeyden biz razı değiliz bunu okumayacaksın bu şekilde. Onu kırpacaksın. Allah razı olmuş bundan bu şekilde indirmiş. Bunun böyle kıyamete kadar okunmasını istemiş ama az bir beklenti adına insanlara hoş görünmek adına, makam mevkinin elde edilmesi adına Allah'ın ayetlerini makaslama cüretinde bulundular. Peki ellerinde ne kaldı? Ne kaldı ellerinde? Hiçbir şey. Şimdi biliyorsunuz ülkemizde de böyle bir merhale yaşandı. Dinler arası diyalog meselesi olduğu zaman ülkemizde bir cemaat bu ihaleyi aldı biliyorsunuz. Meşhur bir cemaat. Daha sonra darbe denediler. Belçika'da sen Jan baptist Kilisesi'nde, dinler arası diyalog toplantısında her din mensubu çıkıp kendi dini ritüellerini yaptı. Orada daha sonra buradan bir kişi götürüldü ve bizim dini ritüelimiz olarak da ezan okudu. Ama Muhammed Allah'ın Resulüdür kısmını okumadı. Bu hala Youtube'da var. Şimdi Muhammed Allah'ın Resulüdür dersen, Yahudi ve Hristiyanlarla diyalogun olmuyor. Niye? Çünkü dediler ki ortak sözde buluşalım. La ilahe illallah da buluşalım. Ama Muhammedur Resulullah iptal oldu. Niye? Çünkü Muhammed Allah'ın Resulüdür dersen Yahudi Hristiyanın da buna tabi olması lazım. Ama Yahudi Hristiyan da tabi olmak istemiyor İslam'a. Bunlar da diyaloğu kesmek istemiyor. Dediler o zaman ne yapalım? Tavizi kattılar İslam dininden verdiler. Dinimizden verdiler ve sahabelerin rüyasında görerek kaç sahabe rüyasında gördü ezana değil mi? Meşhur hadis. O günden bugüne kadar okunan ezanı Hazreti Peygamber'in Peygamberliği'ne ait kısmını kaldırdılar. Allah Azze ve Celle'den yaptığınız bu ihanet karşısında muafaket mi bekliyorsunuz? Ne oldu ondan sonra? Rezil rüsva oldular. Kainat imamı dedikleri adamları artık e, yani affedersiniz. E, ne, necis, necis, necis olan hayvanlardan aşağı bir duruma geldi. Yani e, yani dediğim gibi Allah'ın dinine ihanet edilmez. Allah'ın razı olduğundan razı geleceksin. Peygamberin razı olduğundan razı geleceksin. Eğer peygamberin hırsızlığın karşısında el kesmişse evet peygamberim kesmiştir diyeceksin. Eğer Allah Azze ve Celle zina eden evlinin recmedilmesini söylemişse az bir beklenti uğruna bundan taviz verirsen bundan bereket umma Allah'ın dinine ihanet edildiğinde Allah intikam alıyor. Böyle bir Subhane ve Teala'nın kanunu var. Allah'ın dinine ihanet edilmez. Az bir beklenti. İşte biz gönülleri kazanalım. Eee işte peygamberimiz rahmet peygamberi. Şimdi peygamberimiz rahmet peygamberi doğru. Peygamberimiz hem merhamet peygamberidir yani hem merhame hem melhame. Melhame bu lahm et etin dilimlenmesi gibi aynı şekilde. Şimdi kimi insanların peygamberimizi affedersiniz yani özür dilerim. Çiçek böcek peygamberiymiş gibi lanse etme hastalığı var son 10 yıldır. Bu diyalog olaylarıyla beraber yarın bir gün bu bir siyer kitabı olsa alsa Peygamberimizi artık duymuş, öğrenmiş, sevmiş bu abimiz ya da ablamız. Gitse hem de diyanetten bir kitap alsa peygamberimizin hayatına dair. Orada Beni Kureyza kıssasını görse. Bir rivayete göre 400, 500, 600, 700 tane Yahudi kesildi. Hazreti Ömer ile Hazreti Ali'ye kestirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de bir çardak kurup altında oturup izledi. Hemen Yahudiler huylarıdır yalan söylediler. Dediler biz ergenlik çağına girmemişiz. Baktı bedenlerinde tüylenme olanların da ergenlik yaşında kabul edildi. Kestirtti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Senin peygamberinin bu amelinden Allah razı. Sen de razı olacaksın. Ama sana anlatılan peygamber sadece işte ona vurdular o bir şey demedi. Ona hep böyle kötülük yaptılar o ağzını açmadı. Böyle bir şey bu yalan yani. Peygamberimizi çok yönlü anlatmaktan, olduğu gibi anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Dinimizi olduğu gibi anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Allah bu insanları bizden daha çok düşünüyor merak etmeyin. Allah bu davetin nasıl olması gerektiğini bizden çok çok daha iyi bilenlere indirmiş zaten. Bize tabi olmaktan, İbn-i Teymiye'nin dediği gibi tabi olmaktan başka bir şey bırakmadı mezhep imamları. Dinin yüzde doksanını zaten bize tamam geldi diyor i̇bn Teymiye. %90 tamam geldi. İşte güncel meseleler var. Ama bundan sonra yapılması gereken Allah'ın indirdiği dinden razı olduğun şekilde razı olur. İşte böyle olan yüzü ağarır. Böyle risaleti böyle aktaranın Allah yüzünü ağartır. Ama az bir menfaat uğruna onun gönlü olsun, bunun gönlü olsun şunun gönlü olsun yüce Allah'ın olmasın. Onun onun gönlüne girelim, bunun gönlüne girelim. Onun rızasını kazanalım, Allah'ınkini kazanmayalım. Ve Allah'ın cennetini istiyorsun ama kafirin rızasını istiyorsun. İşte böylesinin yüzü ağarmaz. Evet, ehli Sünnet'in yüzü araracak, bidat ehlinin ve bölünüp ayrılığa düşenlerin de yüzleri kararacaktır. Neden kararacak? Bidatleri, bölücülükleri ve ayrılığa düşüşleri sebebiyle. Sonra, önemli bir hadisi şerife daha temas edelim. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Biri ahari çepsi cehenneme girdi. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldılar. Biri hari çepsi cehenneme girdi. Bu ümmet de, bu ümmet dediği zaman Rasulullah kimi söylüyor? İslam ümmeti. Ümmetim de 73 üç fırkaya ayrılacak. Bir hariç hepsi cehenneme girer. Bu rivayette Ebu Davud, Tirmizi, i̇bn Macede ve Ahmet i̇bn Hanbel'in Hanber'in Müsned'inde yer alır. başka kaynaklarda var. Bu hadisin farklı metinleri var. Bir dışında diğerleri cehenneme girer dedikten sonra sahabe hemen soruyor. Onlar kimdir ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlar. Şimdi burada önemli bir kaide vardır. Şeyhülislam İbni Teymiye hatta icmayı naklediyor. Diyor ki 73 fırkanın 72'si ateşe girer bunlar da Müslümandır. Resulullah çünkü ümmetim dedi. Ümmetim dediği için kimler kendini İslam'a nispet edenler. Yoksa ümmetim derken Budist'i kastetmiyor diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Putperist'i kastetmiyor. İslam'a nispet edenlerden. E peki hem Müslüman tevhid üzere ama nasıl ateşe girer? Şeyhülzami bin Teymiye yine diyor ki Kimisi var kalıcı cehenneme girer Kimisi var geçici cehenneme girer Bidati kadarıyla, günahı kadarıyla Yanar sonra cennete girer Ama bunların arasında Bir de hullet olanlar var. Ne demek bu? Aşırı olanlar var. Mesela Şia bir şemsiyedir Şia bir şemsiyedir Şianın altında 25, 26, 27 tane 30 tane 30, 30 tane fırka var Hatta daha ara fırkalarda Aleyhisselam. Ara fırkalarda gelmiş. Mesela Şia'nın en aşağısı işte Zeydiler, Caferiler dersin. En üstü İsmaililer, Aleviler, Dürziler, Nusayriler dersin. Bunların gullet olanları kafirdir. Gullet olanları aşırıları kafirdir. Aşağıları bidat ehlidir. O yüzden bunlar da bidatlarının şiddetine göre ya kalıcı cehenneme girerler ya geçici cehenneme girerler. Anlatabiliyor muyum? Aynı şekilde mutezile içinde geçerli. Mutezile içinde şimdi Kadı Abdülcebbar da var ama yine Mutezile'nin kurucularından Vasıl İbni Ata bir hadis naklediliyor. Diyor ki ben bunu peygamberin ağzından duysam bile inanmam. Şimdi böyle bir şey var peygambere yalancılık nispet ediyor. Vahiy dışında konuşma nispet ediyor. Allah'ın razı olmadığı bir dini telkin ettiğine inanıyor. Şimdi böyle de bir adam var böyle de bir adam var. O yüzden fırkalar kendi içerisinde şeyde... aynı şekilde hariciler de öyle. Hariciler içerisinde tekfir edilen harici var tekfir edilmeyen harici var. Anlatabiliyor muyum? O yüzden 73 fırkanın o fırkalar da kendi aralarında bölünüyor. Yani Şianın 25 kolu 73'ün 25'ini tutmuyor. 73'ün içerisinde bir tane Şia var onlar da kendi içinde bölünüyor. 72'nin 72 içerisinde bir Mu'tezile var o da kendi içerisinde bölünüyor. Çünkü Mu'tezile de kendisi Basra ve Bağdat diye ayrılıyor. O yüzden bu 72 fırka hadisi önemli bir hadis. Şimdi bunlar da kendi aralarında dediğim gibi ton farkları var. Mesela birden fazla dediğim gibi harici fırkası olması gibi ezarika var. Bir sürü harici fırkası var. Birden fazla mutezile var. Birden fazla tasavvuf ekolü var yani. Alimler bu kurtulan fırkanın kim olduğuna dair görüş ayrılığına düşmüşler. Özellikleri konusunda görüş ayrılığına düşmüşler. Adını koyma adına. O yüzden bu konuda önemli bir kitap var. Pek çok kitap var da. Abdülkadir El-Baghdadi. Kitabının da adı El-Fark el -El Beynel-Fırak. Bu kitap Diyanet İşleri tarafından da çevrildi Türkçe'ye. Bu fırkaları anlatıyor. Ve bu hadis gereği de 72 fırkaya bölmüş kitabı. Ehli Sünnet'i verdikten sonra da 72'ye bölmüş. O 72'den günümüze ulaşmayanlar var. İşte Salimiye, Kerramiye bunlar gelmemiş günü. Allah Azze ve Celle'ye sakal nispet ediyor adam. Heh. Tamam bu, bu fırkalar gelmemiş günümüze. Bir de bu fırkalar arasında da geçiş olmuş. Mesela biraz mutezileye meyletmiş. Biraz Şii, Mustafa İslamoğlu gibi. Biraz Tevhidçilik var. Biraz mutezilelik var. Biraz şiilik var. Biraz zındıklık var. Ağır bastı zaten o. Efendim biraz e, evrimcilik var. Evet. Tamam mı? Ortaya bir şey çıktı. Ortaya, şimdi bunlar karıştılar. O yüzden dediğim gibi mutezile ne saf mutezile ne şiha. Herkes birinden bir pay almış yani. Herkes bir taraflardan para almış. O yüzden bu fırkalar aşağı doğru büyüdüğü zaman sayıları artmaktadır. Fakat benim ve üzerinde bulunduğu yolda olanlar sözü dinimize dair her şeyi temel prensip olarak önümüze çıkıyor. Benim masabımın üzerinde bulunduğu yol. Bu bizim her şeyimiz. Olmazsa olmaz budur. Neden? Kur'an-ı Kerim ve Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri Allah'ın kitabı, peygamberimizin sünneti, sahabenin yoluna bizi sevk ediyor. İmam Ahmed İbni Hanbel der ki Kur'an'a baktım 33 tane ayet peygambere uymayı emrediyor. 33 tane ayet Peygamber'e uymayı emrediyor. Şimdi sadece bunlardan bir tanesini aktaralım ve lütfen bunu düşünelim. Müsait olanlar da dönsün, evlerinde tefsir olanlar müracaat etsin ve derince düşünsün. Birçok şeyin cevabı aslında yatıyor burada. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 65. ayeti. Neymiş? Rabbine andolsun ki bak Allah nefsini kendine yemin ediyor Allah Azze ve Celle. Neymiş Allah'ın yemin mi? Allah kendine yemin ediyor. Ya bunun nasıl bir şey olduğunun farkında mıyız? Bak neymiş gerisinden gelen? Aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde bir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabul etmedikçe iman etmiş olmazlar. Bir de ayrılığa düştüğünde diyor sana müracaat etsinler senden gelen cevaba da tam teslim olsunlar işte o zaman tam iman etmiş olurlar. O zaman da biz de diyoruz ey hadis inkarcıları Bırakın bizimle olan ihtilafınızı. Kendi aranızda zaten paramparça olmuş durumdasınız. Bir fıkhi bir konuyu attığımız zaman her birinizden beşer onar zaten görüş var. Hadi gelelim bu ayeti alalım. Nisan suresi 65. Hadi dönelim Resulullah'a. Allah istiyor Resul'e dönmemizi. Tarihselciler gibi bu ayetin hükmü mü kalktı diyeceksiniz? Allah'ın kitabından azaltmaya mı gideceksiniz? E o da yok. O zaman döneceksiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E, ashab'a dair de bazı ayetler var. Bir de ashaba dair faziletine dair en me meşhuru hangisi? En meşhur hepimizin bildiği Fetih Suresinin son ayeti Muhammed Allah'ın Resulü'dür değil mi? Başlıyor sonra beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin. Kim bu beraberinde bulunanlar? Sahabe. Neymiş onlar kafirlere karşı çetin. Kendi aralarında merhametliler. Hadis inkarcıları nasıl? Kafirlere karşı merhametli, ehli sünnete karşı şiddetliler. Tam sahabenin tersi, ashabın tersi.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 Kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlarla mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Şimdi bakın bu sahabenin niteliğidir. Hatta bu nitelik Tevrat'ta ve İncil'de de yer almaktadır. Bunlar böyle bir nesil. Kıyamete kadar okunacak Kur'an-ı Kerim'de böyle nitelenmişler sahabe. E, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar. İşte bunlar sahabelerdir. Sonra... Ali İmran suresi 110. ayette ne diyor yine? Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah'a inanırsınız. Sonra Bakara suresi 137. ayet. Evet bu müfessirler diyorlar ki bu ehli kitap hakkında inmişti. Ehli kitaba yönelik inmişti bu. Ama bu ümmeti Muhammed'i de kapsar. Nedir o? 137. ayet. Eğer onlar da, şimdi diyorlar ki bu tabiine seslenmedir. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa... Onlar kim? Tabi. Siz kim oluyor bu sefer? Tabinin sahabeden başka gördüğü örneklik mi var? Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar, dönerlerse mutlaka ayrılık içine düşmüş olurlar. Onlara karşı Allah sana yeter o iştendir bilendir. Şimdi bak Allah Azze ve Celle sahabeden sonraki nesle sesleniyor. Siz de onlar gibi inanırsanız, ne olurmuş onlar gibi inanırsanız doğru yolu bulmuş oluruz. Ha, zıttı olursa eğer, sahabeye dönmezsek ne olurmuş bu sefer? Mutlaka ayrılık içine düşmüş oluruz. Bu çok çok önemli bir mesajdır. O yüzden ondan sonraki herkes için bir mesajdır bu. Senin için kurtuluş yolu burada örnek olarak verilmiş ve burada önemli bir hadisi şerifi de hatırlatalım. İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhuma anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki insanların en hayırları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenler, sonra bunları takip edenler. Bu meşhur bir rivayettir. Buhari'de yer alır. Sahabenin faziletine dair babın altındaki birinci hadis. En hayırlı kimmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemi. Sonra onu takip eden, sonra onu takip eden. Bu bizim itikadımızı üzerine bina ettiğimiz en önemli hadislerden bir felsefedir. İşte burada sahabe, tabiîn ve tebeî tabiîn nesli işaret edilmiştir. Üç asır. Ümmeti Muhammed'in en hayırlıları, mezhepleri, fıkıh ekollerinin oluşumu, fıkıh ıstılahlarının ortaya çıkışı, hadis ıstılahlarının ortaya çıkışı, tefsir çalışmalarının büyüyüp şekillendiği birçok ilmi Ekolün, temellerinin atıldığı ve bu ümmete asırlarca yol göstereceği usuller ve kaideler bu zaman diliminde inşa edilmiştir. Üç asrın içerisinde oluşmuştur bunlar. Ve şimdi çok önemli bir kavil Şeyhülislam İbni Teymiy'den bu devirdeki bütün problemlerin çözümü için, bu devirdeki bütün anlaşmazlıkların izalesi için, bu anlaşmazlıklardan nasıl çıkacağız sorusu var. Bütün bunların hepsine bir cevap ve küçücük bir söz Şeyhülislam İbn-i Teymiye Allah rahmetiyle muamele etsin. Bakın evet, söze. Evet. Kim ashabın ve tabinin görüşlerini ve tefsirlerini bırakarak buna muhalif olan açıklamaya yönelirse bu kişi bu konuda hata eden birisi olur. Hatta bir atçı birisi olur. Hatta hatasıyla bağışlanacak birisi bile olsa bir atçı olur. Yani bizim bütün yapmamız gereken ashabın ve tabinin görüşlerine dönmektir. Kim bu yoldan ayrılırsa bir atçı olur. Bizim için tamamen müracaat orayadır. Bunlar hayırlı nesildiler. Bunlar peygamberin diliyle övülmüştür. Allah'ın ayetiyle işaret edilmiştir. Şimdi bu devirde şöyle de bir açıklama var. Öyle de bir açıklama yok. Yani düşün bir şey Evzai'nin gözünden kaçacak. Bir şey Zühri'nin gözünden kaçacak. Bir şey Şafi'nin gözünden kaçacak. Caner taslamana nasip olacak. Mümkün değil. Bakın mümkün değil. Olmayan bir şey bu. O yüzden... Büyük alimlerden Suudi Arabistan'da öldü Allah rahmetiyle muamele etsin. Hamud bin Ukla Eşruaybi var. Bir ayetle ilgili bir manada bulunuyor. Hocası da diyor ki verdiğin açıklama çok güzel. Eğer senin gibi söyleyen selefte birini bulursak buna yer verelim. Bak güzel olması yetmez. Nefse hoş gelebilir, göze güzel gelebilir, kulak böyle onu kabullenebilir. Ama selefin gözünden dine dair bir şeyin kaçması mümkün değil. Allah Azze ve Celle bir meselede Ayrıldığımızda ilim ehline gitmemizi istiyor. Değil mi? Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız zikir ehline gidin. Şimdi düşünün bir hayır selefe nasip olmamış. Peki biz o konuda ayrılığa düştüğümüzde kime gideceğiz? Ve Demek ki doğru cevap gelmeyecek bize. Çünkü doğru cevap çıkmamış Caner Taslaman'a kadar. İgnaz Goldziher'e kadar çıkmamış. Ha? Abduha kadar yok. Bu hayır. Ümmet 12 asır gafil kalmış. Allah bizi bu konuda gaflet içerisinde bulunanlara mı yöneltti? Bidat üzere olanlara mı sürekli Allah bizi havaletti? E yok öyle bir şey. O yüzden bir hayır selefte olmayacak da bu devirde olacak mümkünatı yok. İmkansız yani. İstediği kadar ilmi olsun vesaire vesaire. Evet devam edelim. İşte bu önemli bir ölçüdür. Şu an Allah'ın kitabına modernist tarihselci, efendim hermonotikçi, pozitivist, batini gözlükler takıp yaklaşıyorlar. Ellerindeki ölçü yaklaşım tarzı sahabe tabi'in ve tabi'i tabi'in neslinden çok uzak. Hatta Müslüman olmayan kimselerin yaklaşımıyla bir yaklaşıma dediğim gibi İgnaz Goldziher'in Usulü Din diye bir kitabı burada İstanbul Üniversitesi İlahiyat 1. sınıfta 1. dönem hakayd dersinde okutuldu yani. Yahu senin hiçbir şeyin olmasa Osmanlı alimlerin vardı yani. Gittiler İgnaz Goldziher'in kitaplarını buraya getirdiler. Macar asıllı bir Yahudi. İslam hakaydı yazıyor. Ve ben dinimi, ahiretimi bu adama teslim edeceğim öyle mi? Sonra Allah'ın razı olduğu şekilde yaklaşmıyorlar dine. Allah rahmet etsin. Mustafa Sabri Efendi değil mi? Önemli bir tespiti var. Bu adamların usulüyle alakalı. Mevkufül Akli adlı kitabında söylüyor. Diyor ki bunlar işlerine gelmeyen bir hadis gördüğünde anında reddederler. Hatırlayın bizim günümüzü şimdi. Bizim hadis kercilerinin usulünü getirin gözünün önünüze bir hadis gördüklerinde anında iptal ederler. İşlerine gelmeyen ayet gördüğünde de anında tevhid ederler. İşte usulleri budur. Şimdi yine bugün anını, adını andığımız Allah yüzünü güldürmesin. Amin. Twitter'da diyor ki şu hadise diyor bir hadis var. İşte iki günü bir olan zarardadır. Mufaddislerin ittifakıyla sahih değil. Diyor ki bu hadise diyor Kur'an'a harz ederek baktım Geçer not verdim. Yılbaşı mesajı veriyor bu. Yılbaşı kutluyor. Kur'an'ı arz ederek bakınca geçer not alan bir hadise baktım. Aynen böyle. Yani yaslanmış sırtına. Çayını koymuş. Geçer not veriyor. Ha? İki yılı bir olan ziyandadır. İki yılı bir olan. Diyor ki iki günü bir olan ziyandaysa iki yılı olanı siz düşünün. Bir de hikmet bina etmiş üstüne görüyor musun? O yüzden Allah bunların şerlerinden muhafaza buyursun. Evet. Bu yüzden 73 fırkanın kurtulanı değil, ateşi hak edenlerdir bunlar. Bunlar bu yaklaşımıyla Allah'ın kitabını tefsir değil, tahrif etmektedirler. Örnek verelim. Muhammed Esed. Değil mi? Tartışmalı şahsiyetlerden bir tanesi. Bu risaleye adını veren olay İsa aleyhisselam'ın kuşları diriltmesi. Bütün evimiz itikat etmiyor muyuz İsa aleyhisselam kuşları diriltti. Çamur üfledi uçmadılar mı? Şimdi diyor burada diyor kastedilen Oradaki diyor dinden uzaklaşmış toplumun imanın yeniden kuş gibi çırpılması, tekrardan böyle kalplerinin kuşun kanatlarının çarpıyor gibi çarpması kastedilen budur diyor orada yani. Peki dönelim selefe bu kadar zaman mutezilesi dahil. Bir tane böyle yorum var mı bu ayet hakkında? Çünkü bu adama göre çamur kuşa dönüşemez. Niye? Adam pozitivist. Maddeci. Mucize yok. Mucize inkarı. Şimdi çamur kuşa dönüşemeyeceğine göre... Allah'ın ayetini de reddedemeyeceğine göre. Çünkü bu hadis olsaydı diyecekti ki Kur'an uymuyor. Ayet gelince bak Mustafa Sabri Efendi'nin hemen tarifine gelelim. Bu sefer ne oldu? E Allah'ın ayetini reddedemez. Ne yaptı bu sefer? Evet, evet. Öyle anladığınız gibi değil de işte orada onların imanları kuş gibi çırpıyor. Gelin arkasını siz düşünün. Daha neleri tevhül ederler. Sonra Meryem validemiz rüyada ihtilam olmuş hamile kalmış. Hatta Türkiye'deki taklitçilerinden bir tanesi ne dedi? Meryem Validemiz çift cinsiyetliydi. Hem kadın hücresi vardı hem erkek hücresi vardı. Ağaç gibi aynı mantar gibi. Kendi kendini dölledi. dölledi. Kendi kendini dölledi. Niye? Ona göre bir kadın kocası hamile kalamaz. Niye? Pozitivizm onu öğret öyle öğretti. Ama gayba iman etseydi bu böyle olmayacaktı. Sonra Adem Aleyhisselam'ın babası hepimizin bildiği meselelerden Allah yüzünü yerlere sürttü onun o iddiasıyla beraber. Rezil rüsvay oldu. Getiremedi arkasını. Fil vakası Fil vakası ile ilgili tahrifi duydunuz mu? Şimdi diyor Metken'in etrafı diyor yanarda. Gerçekten de öyle oradaki dağlar volkaniktir. Plaka plakadır böyle. Hep değil mi? Böyle taş taştır yani. Volkanik doğru. Şimdi diyor Ebrehe filleriyle geldiği zaman oraya oradaki insanlar da mukavemet gösteremeyip çekildiler geriye. Doğru buraya kadar. O esnada tam onlar oradayken diyor yanardağ patladı. Taşlar diyor bir kuşun diyor havada süzülmesi edasıyla geldi. Onlara üstüne denk geldi tevafuk. Hepsi kaçtılar geri yemene. Şimdi buna göre bir kuş ayağında taş tutamaz. O yüzden ne yaptı? Hadis olsaydı çöpe atacaktı. Ayet olunca tevil etti ama bu tahriftir tevil değil Allah. Mehmet Emin Akın Hoca'nın dediği gibi tevilin tahrife dönüşmesi önemli o yüzden bunları bilmekte fayda var ve yine ebced ve cifir yöntemiyle ayetlere yaklaşmak maalesef Türkiye'den bir örnek vereceğim yine bu konuda çok yaygın olduğu için çok yaygın Türkiye'de okunan kitaplardan Risale-i Nur külliyatı var biliyorsunuz orada Said Nursi özellikle Sikke-i Tastiki Gaybiyede. Acayip şekilde Ebced ve Cifre'ye başvurmuş. Ebced ve Cifre nedir? Ebced, Ebacat denilen bir adamın çıkarmış olduğu bir ilimdir. Arapça harflere rakamsal değer verip bir şey ortaya çıkarmak. Ebced şiirde kullanılmış, edebiyatta kullanılmış, gizli mektuplar gönderilirken kullanılmış. Ebcedin kullanıldığı yerler var, doğru. Ama Allah'ın ayetlerinin Ebced'e ihtiyacı yok. Cifre ihtiyacı yok. O yüzden İbni Abbas... Bundan yasakladığı bir sözü vardır, açık ve net bir şekilde. Şimdi kendisi diyor ki, büyük bir hata, büyük bir hata. Enam suresinin 122. ayet hakkında diyor ki, ayetin kuvvetli işaretini hem teyit, hem de letafetlendiren üç münasebet birden Ramazanda kalbime geldi. iyi bir kanaat verdi ki, ayetten bir kelime getirmiş, diyor ki, bu kelime tam olarak sahiptir. Tam olarak diyor bu kelime sahiptir. Yani diyor ayet diyor bana işaret etti. Halbuki Enam suresinin 122. ayetinde Said diye bir kelime yok. Ama ayetin içerisinde bir kelimenin Ebced değeri mesela diyelim 42. Rakamsal değeri 42. Said de 42. Tamam ayet bize işaret ediyor. Şimdi Hamd kelimesi 42. Hamdın çoğulu Ahmet çokça hamd deden Peygamberimizin isimlerinden Ahmet aleyhissalatü vesselam 52. Kelb kelimesi Kelp, affedersiniz biliyorsunuz ne olduğunu. 42. Eklep, daha köpek, o da 52 şimdi. Bununla onu mu? Yani, nereye gider bu iş yani? Böyle bir ilim olmaz. Tefsire böyle yaklaşılmaz. Diyor ki bu tamamen diyor bize işarettir. Yine Sikke-i Gaybi Sayfa 72'de bir ayetten bahsederken diyor ki bu ayet, bakın çok dikkat, müteaddit ve çok tabakalarından bir işari tabakadan yani çok net çok direk bir şekilde. Hem diyor Risale-i Nur'a, hem müellifine, Risale-i müellifi kim? Kendisi. Hem Risale-i Nur'a, hem müellifine, hem bu 14. asrın iptidasına yani bu 14. asrın içinde bulunduğu duruma, hem Risale-i Nur'un bu yoldaki diyor hizmetine hem işaret ediyor hem delalet ediyor. Ayet. Maalesef bu da tahriftir, tevil değildir. İşte bu yüzden İbn-i dediği gibi bu tamamen sahabe tabin ve tebeyt tabi'in yoluna aykırıdır. Kişi bidat sahibi yapar. Evet Risalemize devam edelim. Tirmizi'de Ebu Umame el-Bahili'den şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber aleyhissalatu vesselam hariciler hakkında onlar cehennemin köpekleridir buyurmuştur. Ardından şu ayet okumuştur. Nice yüzlerin ağardığı, nice yüzlerinde karardığı günü düşünün gerçekten de gerçekten de istisnalar dışında haricilerin yüzlerine bakıldığı zaman bir karartı bir kasvet ha? bir efendim derinlemesine bir öfke, gaddarlık, bir siyahlık görürsün. Velev ki beyaz olsun, velev ki İskandinav olsun. ha, Allah Subhanahu ve teala onların yüzlerindeki gaddarlıkları böyle açığa çıkartır. Çünkü beden Resulullah diyor ki bedende bir et parçası vardır. O bozulduğu zaman her şey bozulur. Harici öfkeyle, kinle, intikamla, katliamla beslendiği ve onun hayallerini kurduğu için içindeki bütün öfke yüzüne sirayet ediyor. Ve bakışları tehditkar, merhametten uzak, he? keskin, yaralayıcı ve intikamcı bir şekilde bakar. O da bütün, düşünsenize, şiayı düşünün, matem yapıp kendini dövenleri düşünün. Bu adamların yüzleri kalplerindeki öfke nedeniyle kapkara olmuş. Bir tane Allah'ın yüzüne böyle güzel bir yüz verdiği, arabasına reflektör de taksa hamaney, yaramıyor, olmuyor yani. Allah almış Subhanahu ve Taala. Hani biz kimsede yüz beyazlığı aramıyoruz yani. Hani öyle bir şart değil bu. Hani böyle bir şart yok. Ama ekserisine serisine baktığın zaman sürekli kinle, lanetle, sürekli yani düşün mahallede bazı affedersiniz cazgır kadınlar olur. Sürekli küfreder, kavga eder, onun bedduasını yapar, ona gıybet eder, çocuğa bağırır. Bakarsın kıp kapkara bir surat, çirkef bir yüz hali, insana bir mutluluk vermez, yanında huzur bulunmaz. İbnül Kayy'in daha geçen hafta sözü hatırlayın, cezaevindeydik, kalbimiz daraldığında i̇bn Teymiye'nin yanına gidiyorduk, huzur buluyorduk, geri geliyorduk diyor yani. Alimin yanına gidiyorsun, huzur buluyorsun, ikisi de cezaevinde bu arada ama. O da esir, o da esir, iki esir, bir esirin yanından gidip huzur buluyor yani. Şimdi bunun bu maneviyatı sirayet ediyor dışarıya öyle hocalarımız var. Hala hayatta olan hocalarımız var. Yani birkaç tanesini görmeyi de Allah Subhanahu ve teala nasip etti. Daha niceleri var. Allah nasip etsin hepsini görmeyi. Gerçekten birkaç dakika yanlarında bulunduğun zaman insan farklı bir şekilde yanlarından çıkıyor. Sirayet ediyor adamın takvasından sana. Bu gerçekten özel bir dengedir yani. Sonra İmam Ahmed ibn Hanbel şöyle demiştir. Hariciler hakkındaki hadisler on ayrı isnatla sahih olarak gelmiştir. Müslim bu hadisleri sahihinde tahric etmiştir. Buhari'de bir bölümünü tahric etmiştir. Şimdi ben bununla alakalı ileride düşünüyordum. Hariciler kimdir? Hariciler kimdir? Mürciye'ler kimdir? Hariciyi anlattıktan sonra mürciyeyi de anlatmak gerekir. Mürciyeyi anlatıyorsan hariciyi de anlatman gerekir. Hariciyi anlatırsın öyle bir öfkeyle hariciden kaçar ki adam mürciye olur. Mürciyeyi anlatırsın öyle bir korkar kaçar ki harici olur. O yüzden ehl-i sünnet bunun ortasındadır. Bunu anlatmakta fayda var. Şimdi ufak bir tarihi tanım olarak hariciler kimdir? Hazreti Ali döneminde ayyuka çıkan siyasi ve itikadi bir mezheptir. Mezhebe haricilik adının verilmesi konusunda farklılıklar var. Mezhepler tarihçilerine göre en çok kabul gören görüşe göre mezhep üyeleri ümmetin başındaki hak imam olan Ali'ye karşı çıkarak ayrıldıkları için havariç olarak anılmışlardır. Mezheplerine de haricilik denmiştir. Kendi ifadelerine göre ise Allah yoluna, Allah yoluna etmelerinden dolayı aralarında harici adını sevenler de olmuş. Yani bu onlara itham olarak harici denmiş. Yani onlara bir hakaret olarak harici deniliyor ama onlar diyorlar ki biz Allah yolunda korucettik. O yüzden bunu benimseyenler de olmuş. Hariciler başka adlarıyla da başka lakaplarla da anılmışlardır. Söz gelimi Hazreti Ali'nin ordusundan ayrıldıklarında ilk toplandıkları yer olan Harura Vadisi var. Ona izafetle Haruri de denmiştir. Haruriler denmiştir. Allah'tan başka kimsenin hüküm verme yetkisine sahip olmadığı gerekçesiyle hakem olayına karşı çıktıkları için el muhakkime adıyla da anılmışlardır. Tahkim olayını reddediyorlar ya ona da nispet edilmiş. Kendilerinin en çok sevdikleri isim de Şurat ismi. Satın alıcı anlamındaki bir isimdir. Şari kelimesinin çoğulu olan Şurat kendilerini Allah'a verenler, kendilerini Allah'a satanlar anlamında Kullandıklarından hoşlarına gidiyormuş bu isim. Hariciler iman sorununa yanlış bir usulle yaklaştılar. Bu konuda kimlerin kafir olduğunu tartıştılar. Hakem olayına hakemlik yapanları ve taraflarının hepsini kafir ilan ettiler. Cemal vakasına karışanların hepsini kafir ilan ettiler, lanet ettiler. Adaletsiz hükümdara karşı isyanı teker teker herkese vacip gördüler. Büyük günah işleyen herkesi kafir ilan ettiler. El fark beynel fırak az evvel söylediğim kitaptaki hariciler tanımıdır bu. Abdülkadir el-Baghdadi'yi böyle tanımlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hariciler hakkında şöyle buyurmuştur. Sizler onların namazını yanınızda yani kendi namazınızı küçük görürsünüz. Onların oruçlarını kendi orucunuzun yanında küçük görürsünüz. Kur'an okumalarını kendi Kur'an okumalarınız yanında az ve değersiz görürsünüz. Oysa onlar Kur'an'ı okurlar ama Kur'an onların boğazlarından aşağı inmez. Yani kalplerine işlemez. Kur'an okurlar ağızlarında ama onu anlamazlar, fehmetmezler, etmezler onu. Onlar okun avu delip çıktığı gibi İslam'dan çıkarlar. Bir rivayette de şöyle geçer: Onlar Müslümanları öldürecek, putperestleri sağ bırakacaklardır. Şimdi bu rivayeti aklınızda tutun. Birazdan bunun yaşanmışı gelecek. Ama arada ben bu, bu arada bu rivayet Buhari ve Müslim rivayetidir. Ben bir kendim bir şey söyleyeyim. Şimdi ismini vermek istemediğim Harici olduğundan hiç şüphem olmayan bir zat ile bundan beş sene önce aramda bir yarım saat bir konuşma geçti. Ben o zamana kadar onlar kadar şiddetli kimse görmemiştim. yani Duyuyordum böyle tekfirciler var hariciler var ama ben böyle şiddetli hiç görmemiştim. Ondan sonra ben namaz kılmıştım yatsıydı ben namazı kılıp oraya gelmiştim. Onlar da ders yapıyorlardı. Ders bitirip namaz kıldılar. Ben de namaz kıldığım için oturdum onları izledim. Adamlar Kur'an okurken, namaz kılarken o rükuları, secdeleri, Kur'an okuyuşları ben eridim yani. Ya Rabbi dedim eğer ben Müslümansam bunlar ne, bunlar Müslümansa ben neyim yani. Ne kendi namazımı, ne kendi Kur'anımı, ne kendi ibadetimi bunların yanında bir sınıfa koydum yani. O kadar yüksekti. Ama aramızdaki konuşmada işte konuştuğumuz konuda böyle hiçbir ortada konu yokken direkt bana dönerek dedi ki bu zat bak dedi kardeş dedi. Benim dedi annem çarşaflı. Ee, beş vakit namaz kılıyor. Oy da vermiyor. Ama ben biliyorum ki benim annem kafirdir dedi. Hiçbir sebep Konu yoktu yani. O konuda konuşmuyorduk yani mesela. Aniden kalkıp bunu söylediği zaman ruhsal durumlarını yani mesela şöyle de bir şey yok. Bak bu da çok yanlış bir şey. Adam annesini babasını tekfir etmiş. Bak bak ne kadar. Şimdi anne baba tekfir edilmez diye bir kayda yok yani. Annem baban kafirse kafirdir yani. Ama genel olarak insanların zaten anneleri babaları çocuklarına bir örf İslam öğretmiştir. Genelde Müslüman çocukların babaları anneleri de zaten genelde Müslümanlar, halk Müslümanlarındandır. Çok ilimde derinleşmeseler değil mi yani? Bu toplumun içinde bulunduğu insanlardan insandır. Ama şöyle bir şey yok. Anne babasını tekfir eden haricidir diye bir şey yok. Çünkü anne baba Yahudi Hristiyan olabilir, yüce Allah'a sövüyor olabilir öyle babalar var. Hanımına kızıyor Allah'a sövüyor, Subhanahu ve zatına sövüyor yani. Şimdi bu çocuk kalkıp benim babam kafirdir dediğinde o harici de denmez yani. Burada da bir aşırılığa düşmemek lazım yani. Adam kalkıyor televizyonda bunu söyledi evlendirme programında. Bakın konu evlendirme programı. Kadın arıyor kendini adam televizyonda o duruma düşmüş. Kalkıyor diyor ki benim önce Allah'ım var ondan sonra Atatürk var sonra Resulullah var. Aynen. Şimdi bu adamı tekfir etmekten başka çare yok senin. Baban da olsa amcan da olsa yani ne fark eder. O yüzden... Genel olarak bunlarda böyle bir tutum var. Böyle bir tavır var. Ama bu hadistekinin o ilk kısmını ben gerçekten yaşadım yani. Ya Rabbi dedim nasıl namaz kılıyor adamlar. Ben o zamana kadar öyle namaz görmedim yani. Öyle bir muntazam. Bütün secdeye inişleri sanki böyle komut ko ko koordineli şekilde aynı iniyorlar, aynı çıkıyor. Böyle bir nizam, böyle bir Kur'an okuyuş gerçekten hayret etmiştim yani. Bu benim kendi yaşadığım bir şeydi. Şimdi bu hadisteki az şeyleri hatırladınız. İbadetler küçümsenir. Onlar Kur'an okur, boğazdan aşağı inmez. Yani fıkıh yok, derinlik yok, anlayış yok, kabiliyet yok, kapasite yok. Dar adamlar, bedevi adamlar yani. Sonra Müslüman'ı öldürür, putperesti bırakır. Şimdi gelelim. Bu hariciler aslında ilk kıpırdamışları Resulullah zamanında. Şimdi Hz Ali zamanında çıktılar ya yukarı ama ilk kıpırdamışları Resulullah zamanında. Ne zaman? Cahit abi cirane bölgesini biliyorsun. Orada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ganimetlerini dağıtıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimet dağıtırken bedevisi var, cahili var, münafık var, şey Müslüman yeni var. Müslüman olan var. Farklı farklı. Resulullah ganimet dağıtırken öyle sıkıştırıyorlar. Öyle darlıyor ki Resullah ağaca dayanıyor böyle. Sabrediyor orada onlara. Ganimet dağıtırken aç gözlüler sıkıştırıyor Peygamberimizi. Kalkıp bir tanesini Peygamberimizin adil olmadığını söylüyor. Ne oluyor? Bu Temim kalibes, kabilesinden Zülhüveysir adında biri. Hazreti Peygamber'in karşısına çıkıyor bağırarak, peygambere bağırarak Aleyhisselatu vesselam'a adil ol ey Muhammed senin adil davranmadığını görüyorum diyor peygamberimize ganimet dağıtırken bu tavra karşı hemen sahabe kılıcını sıyırınca peygamberimiz durduruyor, müsaade vermiyor ama diyor, ekliyor peygamber bunun öyle tabileri, taraftarları arkasından gelenler olacak ki dikkat Bunların namazı karşısında sizden biri namazını az görecek. Subhanallah bak. Bunların orucu karşısında kendi orucunu az bulacak. Bunlar Kur'an okuyacaklar ama Kur'an boğazlarından inmeyecek. Bunlar okun avı delip çıktığı gibi dinden çıkacaklar. İşte haricilerin bu adamın soyundan geldiği söylenir. Hazreti Osman'ın şehit edilmesi olayında haricilik alametleri açıkça ortadaydı. Adil olan tertemiz şekilde seçilmiş olan halifeye biat etmediler. Hazreti Osman hilafetinde şek ve şüphe itiraz olmayan tek kişi. Bak tek itiraz yok. Mesela Hazreti Ebubekir Bekir değil mi? Mutlak halife. Ama Medine'den bazı ensar dediler ki biz sizi muhafaza ettik bizim hakkımız. Orada hani başta bir böyle ufak tefek bir şey oldu. Büyümeden Hazreti Ömer elini uzattı biat etti Hazreti Ebu e. Bak ama tek tık bir iki bir şey vardı. Ama tabi büyümedi. Nifaka dönüşmedi. Bir şey olmadı elhamdülillah. Ama Birilerinin talebi vardı halife olmak konusunda. Hazreti Ömer zamanında Hazreti Ebubekir Bekir Hazreti Ömer'i halife et, etmek isterken 2-3 kişi dediler ki o çok hiddetlidir. Helak mı edeceksin bize ey Ebu Bekir? Hazreti Ömer çok sinirlidir yani. Hazreti Ömer'in sinirliliğinden dolayı da istemeyenler olmuştu. Ama Hazreti Osman'ın hilafetiyle alakalı muhakkikler diyorlar ki bu kadar ittifak hiç olmamıştı. Böyle ittifak hiç olmamıştı Hazreti Osman hilafeti gibi. E, Hazreti Ali'nin Ali hilafetinde de Hazreti Osman'ın kanından ötürü problemler oldu. Hazreti Ali çok zor bir döneme halife çıktı. O yüzden Hazreti Osman kadar haşa Ebu Bekir'in hilafetine laf söylenmez. Haşa Ömer'in hilafetine laf söylenmez. Haş onu demiyorum ha şaibe vardır demem asla tövbe yani dilin kurusun öyle bir şey söylersem. Sadece hani bir iki böyle talep olmuştu. Ama Hazreti Osman'la hiç yok yani. İki rakip vardı iki aday rakip denmez buna. aday vardı. Hazreti Ali Hazreti Osman aradaki hakem Hazreti Osman'ı seçince... Ali hemen elini uzattı Hz. Osman'a. İlk biat eden Hazreti Ali. Yani aday ilk elini uzatan kişi oldu. Bu kadar mutmain bir hilafet yani. Orada da haricilik var. Hatta canına kıydılar biliyorsunuz. İşte siyasi olaylar ve çevresel faktörler ciddi şekilde insanların itikatlarına tesir eder. Yani itikat, çevre itikadı çok etkiliyor. Şu anda da böyle değil mi? Ümmetin, Osmanlı'nın yıkılmasından sonra başlayan bu demokrasi fitnesi, ümmetin içerisinde bela olan fitne, Binlerce aralarda böyle renk tonları olan fırkalar çıkardı. Garip garip anlayışlar yani siyaset, işgal, İran işgali, Afganistan'ın işgali o kadar farklı fikirleri çıkardı ki ortaya. Siyaset ve gelişen olaylar insanların itikadını etkiliyor. Etkilenen bir fırkadan da başka bir fırka doğuyor. Etkilenen bir fırkadan da ona karşı bir şey çıkıyor, ona karşı bir şey çıkıyor. Ona karşı bir şey çıkıyor, ona karşı bir şey. Yani bu fırkaların oluşumunda siyasetin dahli var, onu söylüyorum. Hz. Ali ve Hz. Muaviye arasında yaşanan olaylar neticesinde de bu olaylardan etkilenen, fık edemeyen, samimi ama anlayışı az olan bir topluluk huruc ettiler. Bakın, haricilerin arasında münafık yok. O zaman... Hatta bugünümüzdeki haricilerde bakın ben her zaman burada belki 10 sefer söylemişimdir. Benim itikadıma göre İşit haricidir. Ben onların harici olduğuna itikad ediyorum. Fakat asli itibarıyla işit Amerika'nın adamıdır diye ne de mücadele ederim. Bunların arasında ajan var mıdır? Evet olabilir. Şu an burada ajan olabilir kim diyebilir olmadığını. Kim yani olmayacak kim diyebilir? Camide, cemaatte namaz kılıyoruz. Ajan olmayacağını kim? Bu musibetler yaşanmış ümmette. Yani münafık olur, ajan olur, olur. Ama asli itibariyle işit, samimidir ama haricidir. Gaddardır, katildir vesaire ama samimidir yani. Samimiyet ayrı bir şey ama yeterlidir. Hz. Ali'yi de öldüren samimiydi. Hz. Ali'yi öldüren, buradaki tüm insanların samimiyeti, önce kendimi ortaya atarak söylüyorum ki hepimizin samimiyeti birleşse Hz. Ali'yi öldürenin samimiyeti kadar olmaz. Ama cehennemin dibine gitsin yani. Allah lanetiyle muamele etsin ona yani. Amin. Diyor ki beni parça parça öldürün. Diyeyim ki Allah'a Rabbim ben senin düşmanını öldürdüm. Karşısında da bunu bana reva gördüler. Ama diyor dilimi en son kesin ki o kadar ara Allah'ı zikirden uzak kalmayayım. Yani, Şimdi bak adamı görüyor musun? Ne kadar dindar ama ahmak. Boğazından inmiyor aşağıya. Samimiyet yetseydi buna yeterdi. Dinde samimiyet bir ölçü değildir. Faziletlerden bir fazilettir. Ama Ahman eline geçtiği zaman da silaha dönüşüyor yani. Evet devam edelim. Hazreti Ali zamanında çıktılar. Hazreti Ali hutbe veriyor. Taş alıp Hazreti Ali'ye atıyorlar. Maide suresinin 44. ayetini okuyorlar Hazreti Ali'ye. Gürültü yapıyorlar. Yüksek ses çıkartıyorlar. Hazreti Ali tak sürekli şey yapıyorlar tahrik ediyorlar. Zaten Hz. Ali'nin Hz. Muaviye ile yaşadığı problemler var. Zaten halkta itaatsizlik var. Zaten problemler var. Hz. Ali'nin zaten kafası dolu. Zaten problemler var bir de bunlar var. Fakat bu problem büyüyor. Netice olarak Hz. Ali Hz. Muaviye Amr bin As ve onları Müslüman gören kim varsa tekfir etmeye başladılar. Hariciler. Daha sonra da öldürmeye başladılar. Ve burada çok acı meşhur bir kıssa vardır. Çok acıdır. Gerçekten yani insan yani kalbimiz başka bir şeyle ilgilenmese, açık temiz bir kalple bu kıssayı okusa insan dayanamaz yani. <gülüyor> Haricilerin lideri, rasibi Basra'da bulunan haricilere yazdığı mektupta onların kendilerine katılmalarını talep edince Basra haricileri bunlara tabi oluyorlar. Haricilerin sayısı büyüyor. Irak'taki hariciler de geliyor. Basra haricileri Nehravan Köprüsü'nde toplandılar. Kufe haricileriyle birleştiler. Basra'dan çıkıp Nehravan'a geldiler. Bu arada içlerinde Abdullah İbni Habbab İbnu Eret yani Habbab İbni Eret'in oğlu Abdullah, Doğumuna birkaç gün gelmiş olan karısı ve cariyeli olan bir topluluğa rastladılar. Hariciler bir da toplanmışlar. Oradan Habba İbnü oğlu geçiyor. Yanında karısı var. Doğum yapacak birkaç gün sonra 4-5 tane de kadın var. Yoldan geçiyorlar. Habbak da kendi musafını taşıyor. Boynuna asmış musafını. Yani kendi musafı var. Bir yerden bir yere giderken taşıyor. Onu boynuna asmış. Hariciler Abdullah'a diyorlar ki Abdullah İbn Habba diyorlar ki sen kimsin? O adını verdikten sonra diyorlar ki bize doğru cevap ver kendini güvende bul. Yani eman verecekler ona. O da diyor ki sana soru soracağız. Doğru cevap verirsen şey bulursun. Eman bulursun. Tamam. Söyle bakalım diyor Ebu Bekir. Söyle bakalım Ömer. Hazreti Abdullah İbni Habab onları hayırlanıyor Hazreti Osman'ı anıyor. Soruyorlar. Söyle bakalım Osman. O da diyorlar ki o başlangıçta da sonda da haklıydı. Yani İlki de sonu da hayırdır diyor Hazreti Osman. Ondan da razı geliyorlar. Sonra Hazreti Ali'yi soruyorlar. O da diyor ki o Allah'ı sizden daha iyi bilir, sizden daha dindardır, sizden daha görüşleri isabetlidir. Onun cevabını verince hariciler İbni Habab'a kızarak dediler ki sen hevaya uyan bir adamsın. Kişileri diyor amelleriyle itikatları değil de adlarıyla tanıyorsun. Sende isimcilik var yani. Sen diyor Ali'nin adını mısın? niteliğini gel konuşalım. Allah'a yemin ederiz ki seni görülmedik bir şekilde öldüreceğiz diyor. Bunun üzerine Abdullah'ı hamile olan eşiyle birlikte kollarının arkasından bağlayıp hurma bahçesine götürüyorlar. Abdullah bunlara diyorlar ki ben Müslümanım öldürülecek bir şey de yapmadım. Ayrıca bana eman verdiniz. Ancak onlar da diyorlar ki senin boynunda kitap var ya o kitap. O kitap bize senin öldürülmeni söylüyor. Abdullah ibn Habab ibn Erete bunu söylüyor. Diyorlar ki senin boynunda Kur'an var ya. Bu Kur'an senin öldürülmeni istiyor bizden. Daha sonra işte İslam'a çok büyük hizmetler etmiş olan, hem alim olan, hem mücahit olan, hem gazi olan Abdullah ibn Habab ibn Ereti yatırıp boynundan kestiler. Ardından karısını da hiçbir suçu yokken sırf onun kanı karısı olması hasebiyle feryat ve yalvarmalarına bakmadan öldürdüler. Karnını yarıp bebeğini de dışarı dışarı çıkardılar. Parçaladılar. Ayrıca yanlarındaki dört tane kadını da kestiler. Böyle kesmiş hepsini kesiyor. Değil mi? Allah'a yaklaşmışlar. Kur'an istemiş öyle yapmalarını. E siz Abdullah İbni Habab'ın ayağı eder misiniz? Sonra haber Hz Ali'ye ulaşınca Hz Ali hemen El Haris İbni Murre'yi görevlendiriyor. Zeki, anlayışlı bir kişi. Diyor ki git bak olayı araştır. Bu neyin nesidir bu olay? Haber gelmiş Hazreti Ali'ye. el haris bin Murre oraya gittiğinde adını söylediğinde hemen öldürüyorlar. Hazreti Ali'nin yanından gelmiş ya onu Müslüman görüyor tamam bunu da öldürün. Hemen onu da öldürüyorlar anında. Bunlar tamamen hamaset ve cehalet gaddarlıkla dolu bir topluluktu. Öyle ki Acayip bir tezat var bu olayın içinde. Şimdi oraya gelelim. Abdullah İbni Habbab'ı kestiklerinde hurmalıkta kestiler ya. Bu hurmalıktan o esnada a, hurma düşüyor yere. İki üç tane böyle yere hurma düşmüş. Oradaki haricilerden bir su hurmayı alıp yiyince ötekisi de diyor ki bedelini vermediğin bu hurmayı nasıl yersin? Sen hırsızlık yaptın deyip harici arkadaşlarını öldürüyorlar. Tamam mı? O esnada da etrafta bir domuz dolanıyor. Bu domuz zimmilere ait. Yani zimmi nedir? İslam topraklarının zimmetinde bulunan gayrimüslim. Yahudi, Hristiyan. Orada yaşıyor zimmi. Zimmilerden domuzu, domuz zimmilerden birinin domuzu var. Bu da diyor ki bu necis neyin nesidir? Kılıçla vurup domuzu kesiyor. Haricilerden birisi de diyor ki bu yabani domuz değil, bu birinin. Tamam mı? Birinin bu da Yeryüzünde fesat icra ediyorsun. Sen yeryüzüne fesat çıkartıyorsun. Milletin malına göz diktin. Ha? Diyerek tam onu öldürecekten diyor ki dur sahibinden izin alalım belki razı olur. Tamam mı? Gidip domuz sahibi Hristiyan'ı buluyorlar. Domuz sahibi olan Hristiyan razı oluyor. Böylelikle o harici diğer hariciler tarafından öldürülmekten kurtuluyor. Aynı olay esnasında Hariciler Hristiyanlardan bir hurma ağacı istiyorlar. Diyorlar bize bir hurma ağacı ver hurmalarını alalım acıkmışlar. Biz daha zemel gitti yerden aldığı için. Adam da diyor ki alın ağaç sizin olsun tamam yeter ki gidin benden yani. Adam korkmuş hariciler hepsi kılıçlı. Onlar da diyorlar ki vallahi bunu parasız alamayız. Caiz değil haramdır. Bunun üzerine bu arada bu domuzu öldüren Hristiyan. Aynı Hristiyandan ağaç istiyorlar. Bunun üzerine Hristiyan adam bunlar gittikten sonra dönüp karısına diyor ki, ne kadar garip. Abdullah İbni Habbab gibi bir adamı öldürdüler. Fakat domuz ve hurma konusunda titiz davranıyorlar. Yani Abdullah'ın kanı konusunda cüretkarlar. Domuzun kanı ve bir tane hurma konusunda da böyle diken üstünde yaşıyorlar. İmana bak yani. Bir hurma için arkadaşlarını öldürdüler bir adet. Hurma için arkadaşlarını öldürdüler. Abdullah'ı, karısını, bebeğini, dört tane kadını rahat rahat kestiler. Umurlarında değil ama aman aman aman yerde bir tane hurma. Aynı IŞİD'in halleri gibi. Hisbe videosu çekmişler. Sokakta görevlendirme görevliler var. İyiliği emrediyorlar, kötülükten sakındırıyorlar. İnternet kafenin önünden geçiyorlar. Bir tane smile var, gülme işareti biliyorsunuz. Yuvarlak sarı bir daire. iki tane nokta, bir tane yarım daire, gülme. İniyor hemen Hisbe arabadan. Ahi diyor Allah'tan kork diyor, bu haramdır diyor. Hilafet toprağında böyle şey olmaz diyor. Allah'ın rahmeti inmez He? E siz Antep'te kına gecesi bombaladınız. Kadın çocuk hepsi kına gecesi. He? E, havalimanı burada taradınız hepsini. Bir tane smile'dan korkuyorlar. Allah'ın rahmeti inmez diyor bu hilafet topraklarına böyle olursa. Olur mu diyor bu haramdır diyor bu olur mu burada. Ahrardan Müslümanı kes. cephet sıradan Nusra'dan Müslümanı kes. He? Keyfi olarak al suda bo. Ondan sonra bir tane gülme işaretinden dolayı kalk millete uyar. Bakıyorsun dün de bugün de çelişki içerisinde. Adamlar Müslüman kanı konusunda aşırı rahat. Ha? Müslüman kanından en aşağıda olan şeyler içinde öyle bir tedirgin ki yani. İşte bunların bu çelişkisi için Muhammed Ebu Zehra var Mısırlı. Bu Fırkalar Tarihi ile ilgili bir kitap yazdı. Mezhepler Tarihi diye de Türkçe'ye çevrildi. Orada bu şaşkınlığı şöyle dile getiriyor. Acaba haricilerde bulunan birbirine zıt bu sıfatların varlığının sebebi neydi? Bir tarafta takva ve ihlas, diğer yanda sapkınlık, çılgınlık, aşırılık, katılık, inançlarına davet etmede taşkınlık, insanları baskı ve zorla sapık görüşlerini kabul etmeye zorlamak, İslam dininin hoşgörüsü, ihlas ve takvanın kalplere doldurduğu şefkat ve merhametle bağdaşmayan davranışlardır. Hem diyor adamlara bakıyorsun takva var. Bir yanda bakıyorsun çılgın gibi, deli gibi, sapık gibi haller. İnanamıyor bunların ikisi nasıl bir araya gelmiş yani. Ha? E peki bunlar şimdi din düşmanı mı? Değil. Dini yaralamak mı istiyorlar değil. Münafık mı? Değil. Şimdi münafık değil. Hangi münafık terlikle, üzerinde bir parça tişört, bir parça pijama, ayağında terlik bile yok çıplak ayak, bıçak almış tankın üstüne koşturuyor. Hangi münafık canını bu kadar öne atar yani? E değil. Peki nasıl tarifleyeceğiz bunların durumlarını? İzmirli İsmail Hakkı diye bir zat var. O bunlarla alakalı diyor ki haricilerin maksatlarının Kur'an'a karşı gelmek olmadığını onların kaba ve sert davranışlarının Kur'an'ı yanlış anlamaklarından kaynaklandığını onların fıkıh bilmez bedeviler olduklarını dolayısıyla en küçük bir hatada birbirlerini tek, tekfir edip olayları berbat ettik, ettiğini söylüyor. Yani bunların niyetleri iyi ama dinin içerisine girişleri, dini fıkh edişleri, karman çorman olduğu için yapayım derken yıkıp paramparça ediyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Şu anda yaşanan vaka bunlardan önemlilerindendir. Günahlar sebebiyle, şimdi Risale'ye geri dönelim ve inşallah bitirelim. Günahlar sebebiyle Müslümanları ilk tekfir edenler haricidir. Günahlar sebebiyle Müslümanları ilk tekfir edenler haricilerdir. Onlar kendi uydurdukları bid'atlerine muhalefet edenleri tekfir ederler. Ve onların mallarını ve canlarını almayı helal sayarlar. İbni Teymiye bak sıfatlarını söylüyor. Bak bugün de meşhur temsilcilerinden birisi diyor ya. Biz birini tutup imtihan edene kadar o insan kafirdir. Bizim kriterimizden geçerse Müslümandır yoksa değil. O ana kadar kafirdir. Velev ki Kabe'nin yanında namaz kılsın. Zaten bütün bidatçılar böyledirler. Bak İbni Teymiye ne diyor. Önce bidat uydururlar. Sonra o bidat hakkında kendilere muhalefet edenleri de tekfir ederler. Önce bir bidat bir fikir çıkıyor, bu fikir başlıyor yeşermeye. Sonra diyor tekfir ederler. Yine haricilerin bu ruhsal durumlarıyla, ruhsal problemleriyle, çünkü haricilik ilmi bir şey değildir. Haricilik bir ideolojidir. Haricilik ilmi bir şey değildir. Bir ilmin sonucu değildir. Haricilik gerek içinde ruhsal, gerek siyasi, gerek psikolojik. Ha? Ve az fıkıhtan kaynaklı bir duruma karşı yine Muhammed Ebu Zehra diyor ki haricileri bu tarz davranışlara sürükleyen şeyin öncelikle mantıkları oluşuna dikkat çekiyor ve diyor ki hariciler düşmanlarının hiçbir delilini kabul etmezler. Ne kadar açık seçik ve hakka yakın olursa olsun onların görüşlerine ikna olmazlar. Bilakis rakiplerinin delilleri güçlü olduğu nispette kendi inançlarına daha çok sarılırlar, kendi inançlarını destekleyen delilleri daha çok araştırırlar. Bak bak subhanallah ne kadar isabetli değil mi? Bunun sebebi ise körü körüne düşüncelerine bağlanmaları, inançlarının kalplerine yerleşmeleri, bütün düşünce ve idrak yollarının tıkanmasıdır. Haricilerin musaflarına bile bakın diyor hep tekfirle ilgili, itham etmekle ilgili ayetleri işaretlerler. Onların tefsirlerine yönelirler. Mürciye de nerede teşvik var, nerede rahmet var hep onlara. Kim neye kanalize olmuşsa ona bakıyor. İşte bu parçacı okumadır hadis inkarcısının yöneldiği ayetler bellidir. İşte biz bu kitabı indirdik apaçık her şey bundadır. İşte biz ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Bu ayetleri alıp diyor ki işte bak Kur'an kendini açıklamış hadise gerek yok. Ama genel bir okuma yaptığı zaman görecek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesidir zaten Kur'an'ı açıklamak. O yüzden bu parçacı okuma haricide de var. Yani tüm bid'at fırkalarının özelliği şudur ki parçacı okuma. Şiası da haricisi de rafizisi de efendim hepsi bu bela üzeredirler. Diğer yandan hariciler Bedeviliklerinin yansıtan bir şekilde münakaşalarda çok sert ve katıdırlar. Bak bu da çok önemli. Çok sert ve katıdırlar. Böyle nadir görülür bunlarda böyle rahmet, yumuşaklık. Ya da hali hazırda bir yumuşaklık varsa zamanla o da başlıyor kararmaya. Yeni hariciler daha beyazdır. İlerleyince daha bir kararılırlar. Haricilik bidatini sevdikçe, haricilik bidatında mesafe katettikçe, haricilik kalplerine yerleştikçe kararmaya bak. Mürciye de aynıdır ha. O da saptıkça rezil olur o da. Saptık. Kim haricilikte derinleşirse, haricinin dindarı olursa kararır. Aynı Şia da, Rafizi de kendi pis dininde dindarlaştığında kararır. Kalbi de yüzü de kararır. Aynı şekilde mürciyesi de öyle. Öyle olur ki der ki, Obama'nın diyor adının önü, adının önü diyor Hüseyin. Hüseyin Barack Obama'yı. Adı? E şimdi diyor bu adam diyor, Müslüman olmasa diyor. Adının önü Hüseyin olur mu? He sen de ki babası koymuş adı. Kendi koymamış ki. Cık, tamam diyor. Demek ki Hüseyin adından razı. İslamlar razı ki hala tutuyor. Yoksa diyor mahkemeye başvurup Hüseyin'i sildirirdi. Böyle yerlere varıyor. Anlatabiliyor muyum? Nasıl bu taraf böyle yerlere varıyor? Bu tarafta böyle yerlere varıyor yani. Eylül bunun ortasıdır. Evet. Ebu Zehra diyor ki bunların tek yönlü düşünmelerine ve başka yönlerine dikkate alınmamalarının sebebi de buydu. Haricilerin mezheplerinin aşırı derecede savunmaları bunları hadis uydurmaya dahi sevk etti. Ya da uydurma hadisi alıyor. Kendi delilinde olacak şekilde kalbi meylediyor diyor hadise. Onu bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Şeyhülislam İbni Teymiye'nin Risalesine dönelim. ehl Sünnet vel Cemaat ise kitap ve sünnete uyar. Allah Azze ve Celle'ye, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat eder. Böylece hakka tabi olur ve kullara merhametle yaklaşır. İbni Teymiye ehli Sünnet'in özelliği olarak bunu söylüyor. İslam'da çıkan ilk bid'at Haricilik ve şiilik bidatidir. Neyden dolayı çıktı? Yani. Hazreti Ali döneminde yaşanan olay insanları taraflara sevk etti. Bir taraf çıktı, Ali taraftarı oldu. O taraftarlık öyle bir büyüdü ki şiilik çıktı. Ötüm, öteki taraf Ali aleyhdarı oldu. Hani böyle de bir fırka vardı Nasibi yeriye yani. Gelmedi da elhamdülillah. İşte bunlar bu siyasi olaylardan çıktılar. Bu bidatlar müminlerin emiri Ali İbni Ebi Talip radıyallahu hilafeti döneminde ortaya çıktı. Hazreti Ali bunları cezalandırdı. Evet bu cezalandırmaya dair ben artık uzatmak da istemiyorum. Birkaç dakikanızı alacağım. Ben burada müstakil olarak haricileri anlattığımda ve mürciyeleri anlattığımda Nehrevan Harbi'ni geniş anlatacağım inşallah. Fakat bu Nehrevan Harbi'nin öncesinde İbni Abbas, Ali'ye diyor ki radıyallahu anh ben gideyim diyor münazara yapayım bunlarla. Hakkı söyleyeyim bunlara belki dönerler. Hazreti Ali diyor ki sana bir zarar gelmesinden korkuyorum. O da diyor ki ben yine gideyim konuşayım. Bu Abdülrezzan Nusannef'in de var. Ee, sadece bu münazaranın sonunu söylüyorum. Hariciler dersinde geniş anlatacağız. Nehrevan Harbi öncesinde İbni Abbas bunların çadırlarına gidiyor. Bir rivayet 4000 bin, bir rivayet 6000 bin kişi toplanmışlar. İbadet ediyorlar. İbni Abbas diyor ki arı kovanı gibi, vızıltı gibi ibadet ediyorlar içeride. Zikir sesleri böyle. Arı uğultusu gibi böyle ibadet. Münazara yapıyor. Çok güzel bir münazara. Subhanallah acayip ilmi bir münazara. İbni Abbas açısından ilmi bir münazara. Neticesinde 2000 kişi tövbe edip bu tarafa katılıyor. 2000 kişiyi bir münazara da döndürmüş yani. Diğer kalanlarını da Hz Ali helak ediyor harbin içinde. Helak ediyor. Onu da uzun uzun anlatacağım. Hariciler Hz Ali radıyallahu savaş açmışlardı. Habab, Abdullah İbni Habbab'ı öldürdüler. Daha başkalarını öldürdüler. Tehdit ettiler. Neticesinde bu savaş oldu. Şiilere gelince... Ali radıyallahu an onların aşırı gidenlerini ateşte yaktırdı. Abdullah i̇bn Seben'in öldürülmesini de emretti. Bu kaçtı. Hz. Ali kendi döneminde Ebu Bekir ve Ömer'i kendinden aşağıda görenlere sopa cezası verdi. Hz. Ali kendi döneminde Ebu Bekir ve Ömer'i ondan aşağıda görenlere sopa vurdurdu. Aynı Hazreti Ömer'in Hz. Ebu Bekir'i ondan hayırlı görene sopa cezası vermesi gibi. İbarelerde geçtiği üzere. Şimdi bu yakma olayına değinelim. Hazreti Ali bazı mürtetleri ateşle yaktığına dair bilgiler var. Bu rivayetlere göre Rafizilerden Sebe'iyye koluna dair bazı adamları Hazreti Ali yakıyor. i̇bn Hacer bu rivayete Hasan diyor. Fethül Bari'de. Şimdi nedir bu olay? İkrimi anlatıyor. Hazreti Ali İslam dinini terk eden bazı mürtetleri ateşle yaktı i̇bn Abbas bu olayı duyduğunda dedi ki ben olsaydım onları ateşle yakmazdım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın azabıyla yani ateşle Allah azab eder. Yani ateşle yakmak Allah'ın hakkıdır dedi. Şimdi bu olay ne? İlk önce geldiler dediler İlk önce geldiler dediler ki sen Ebubekir ve Ömer'den üstünsün. Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali zaten dertlerle boğuşuyor. Böyle bir grup çıktı. Sonra dediler ki hilafet senin hakkındı. Her seferinde Hazreti Ali kovuyor bunları. Ceza veriyor, kovuyor. Biriktiriyorlar bidatlerini geri geliyorlar. Şimdi bidat bir çiçek gibi, filiz gibidir ya, büyüyor ya. Büyüdükçe pislikleri artıyor. Önce dediler sen onlardan hayırlısın. Sonra dediler hilafette sana haksızlık yaptılar. Sonra dediler ki hilafet senin hakkındı. Sonra geldiler dediler ki biz düşündük sen peygambersin. Sonra Hazreti Ali kovuyor, ceza veriyor. Geri geldiler sonra dediler ki biz inanıyoruz sen ilahsın. Şimdi Nusayrilerin dediği gibi Bu Beşşar'ın dini var ya Beşşar'ın dini var ya Nusayrilik Aynı onun itikadıyla geldiler Dediler ki sen ilahsın Hazreti Ali dedi ki bak yakarım sizi Dedi ki aha şimdi daha Anladık ilah olduğunu çünkü Allah da Kendisine itaat etmeyenleri ateşte yakacak ya Sen de bizi yakmayla tehdit ettiğine Şimdi daha iyi anladık sen ilahsın Hazreti Ali bunların hepsini yaktı Ateşte yaktı Evet İbni Teymiye bitiriyor Ayrıca onun birçok farklı isnatla şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bu ümmetin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonraki en üstünü Ebu Bekirdin, sonra da Ömer'dir. Bunu Buhari sahihinde rivayet etmiştir. Evet Şeyhülislam İbn Teymiye birinci faslı böyle bitirmiştir. Yüce Allah azze ve celle kendisine rahmetiyle muamele etsin. Amin. İnşallah birinci fasıl böyle bitti. İkincisini haftaya Allah nasip ederse, gücümüz yeterse devam etmeye çalışırız. Hakkınızı helal edin. Hastalık sebebiyle belki aklımdan bazı şeyler gitmiş olabilir. Tekrardan hakkınızı helal edin. Evet, ahiret davası